Evet tekrar Gezi Parkı olayları, yorumlar ve haberlerle devam ediyoruz. Bu yarım saatlik bir küçük programı gündelik olarak hafta içinde her gün yapmaya çalışıyoruz. Bu başbakanın son bu altı kişiden oluşan konuşması ne kadar çevreci olduğunu da anlatmakla evet, geçti. Evet Adana'da yaptığı bir konuşmaydı bu. Adana üzerinden Osmanlı'ya gelerek alanları dolduran vatandaşlara teşekkür ederek başlamış konuşmasına Başbakan Erdoğan Anadolu Ajansı'ndan aktarıyorum. Anadolu Ajansı dediğim zaman da ilk Taksim Gezi Parkı'nda çadırların e, sivil giyimli, polislerin topladığı çadırların sivil giyimli kişiler tarafından yakıldığını, gaz maskeli ve telsizli sivil kişiler tarafından yakılmasını göstericilerin yaktığını ...söyleyen bir haber Anadolu'da ajansından bahsediyorum. Ajans, evet. evet, Başbakan Erdoğan... ...Anadolu Ajansı'ndan aktarmak gerekirse... ...şöyle bir açıklama yapıyor. Söyleyeceğiniz bir şey varsa... ...eğer çevreciyseniz... ...bu ülkede çevreci bir başbakan var. Gelirsiniz, görüşürsünüz. Ama bu olayların... ...çevrecilikle alakası yok. Kardeşlerim, bu ülkede 10 yıl içinde... ...2 milyar 800 milyon üzerinde... ...aç diken bir iktidara kimse... ...çevrecilik dersi veremez diyor. Evet. Ve devam ediyor. Sadece şu anda Gezi Parkı deniliyor değil mi? İnanın bunların 95'i bu olaylar çıkana kadar e, yüzdesini yazmamışlar buraya. E, bu olaylar çıkana kadar Gezi Parkı nerede bilmezlerdi. Bunlar hayatlarında Gezi Parkı'na gitmemişlerdi. Ama ben orada doğdum büyüdüm. Biz şu anda Kasım Paşalıyım. Evet biz şu anda daha güzelini daha iyisini çevre tanımına daha uygun olanı olarak yapıyoruz yapacağız demiş. Yani bu şey... Mi orada değerlisi? doğup büyüyen herkesin özel hayatını fişlemeye... Başladığında sormuş mu oradaki kalabalık Yani ondan haberi yoktur muhtemelen kalabalığın. Bugün, bugün sorarlar. Bugün sorarlar O da herhalde. bugün cevaplayacaktır zaten. Muhtemelen cevaplanması gereken bir iddia bu. Ye Yeşiler Doğan. Evet yani en çevreci. Diyebilir miyiz kendisine? En çevreci başbakan olduğunu iddia ediyor. Gerçekten de güzel bir şey aslında. Çevreci olduğunu iddia eden bir başbakana var artık. Daniskasıyız diyor ya. Bu neyin Daniskası? Çevrecinin. Evet. ...çevresinin daniskası ee, olduğunu yeni bir iddia o, değil, Evet o zaman bildia. yeni bir mücadele başlıyor da... ...diyebiliriz aynen Perin Evet aynen öyle. Perin de... ...çevresel mücadele şimdi başlıyor. Başlıklı yazısıyla dün... ...tarafta şöyle yazıyordu... ...son iki haftadır ülke tarihinin... ...en geniş katılımlı sivil itaatsizlik... ...direnişini yaşıyoruz. Gezi Parkı... ...Taksim Meydanı, Taş Kışla... ...Sıra Selviler ve Gümüş Suyuna... ...kadar uzanan... ...alanda... Yani beş ayrı yerin adını veriyor. Paranın geçmediği, takasın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın esas olduğu bir nevi komün hayatı var. Gezi Parkı etrafındaki pek çok ana caddede bir haftadır sağlamlaşan barikatlar her gün yüz binlerce insanı ağırlayan Taksim'in bu vesileyle yayalaşmasını da sağladı. Barikatlardan bahsediliyor. Bakın dikkatinizi çekelim. Barikatların önemi burada. Pelin Cengiz'in yazısında ortaya çıkıyor bu olayın ne kadar önemli olmasını. 28 Mayıs, Mayıs günü hakikaten bir avuç insan tarafından başlatılan Gezi Parkı direnişi polisin karşısında düşman varmışçasına sert müdahalesiyle kısa sürede dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılarak milyonları etkisi altına alan bir politik uyanışa evrildi diyor Cengiz. Kendini herhangi bir siyasi partiye ya da oluşuma ait hissetmeyen park ahalisinin yanı sıra Taksim Meydanı'na doğru taşan kitlenin muhalif siyasi kimlik çeşitliliği ise hayal edilebilenin ötesinde. AKM binasının dış cephesine ve Taksim meydanından girişine asılan pankartlar bunun en büyük göstergesi. Yani bu Gezi Parkı merkezli başlayan yeniliği ve muhalifliği anlayabilmek için yeni bir zihni yaklaşım gerekiyor diyor. Bunu zamanın ruhunu anlayamayan, geleneksel, içi boşalmış, modası geçmiş fikriyatla ya da ideolojilerle açıklamaya çalışmaktan vazgeçmek öncelikli prensip olmalı diyor. Yani burada bu fiili eylemliliği bitirmek için hadi artık herkes evine demek yerine somut ve öncelikli taleplerin etrafında müzakere sürecinin başlatılması esas alınmalı. Yani başbakanın da anlamakta güçlük çektiği bir husus var. Yani yapılan anketler %75'inin İstanbul ahalisinin bunu istemediğini gösteriyor. Yani dörtte üçünün 15 12 milyon insan yaklaşık ...burada topçu kışlası filan istemiyor... ...parkın olduğu gibi kalmasını istiyor... başbakan direniyor... ...şimdi tabii bir de senin sözünü ettiğin... ...Pelin Cengiz'den de... E, ...hareketle söyleyin ...bir polis... E, ...hadi herkes evine şimdi... E, ...yaptığınız evet. filan anlayışı da vardı ya... ...polisin söylediği... ...burada güldük eğlendik... ...şimdi artık... ...demokratik eve, haklarımızı kullandık. kullandık... ...yarın gene geliriz diye... ...bu biraz aldatmaca da olabilir yani... Yahu bu lafı dedikten sonra Ankara'da bu olayın içerisinde kalan insanlar direkt gaz bombası atılmaya başlandığından söz ediyorlar. Yani biraz da sarkastik bir tutumundan da bahsediliyor polisin. Sen onlara rastladın da galiba evet. değil mi? Evet yani hadi evinize dönün yarın gelirsiniz lafı pek inandırıcı olmayabilir polisin. Bu arada başbakanın polisle ilgili olarak da polisimi şehit ettiler cümlesi de yani bir eylemciyi kovalarken bir ya da birden fazla eylemci. Düşen bir e, polis mü, şeyinden... Hı memurundan bahsediliyor. Memur değil de amir. Amir. Evet. evet. Yani onunla alakalı e, sosyal medyada dönen bir şey var ama onu teyit ettikten sonra belki dinleyicilerimize aktarabilme fırsatı bulabiliriz. Ama en azından bu, bu dil başbakanın kullandığı dil polisini şehit edenler filan, dili çok gerçekliği yansıtmıyor diyebiliriz. Çünkü hadisenin oluş tarzı yüksek bir yerden kovalarken bir eylemci düşen bir polis komiserinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi yani Gezi Parkı ile ilgili Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasında yüzde 53'ten fazlası daha önce hiçbir kitle eyleme katılmadığını, sokağa çıkmadığını söylemiş, yüzde 70'i hiçbir siyasi partiye yakın hissetmediğini söylemiş, yüzde 92 dördü de yani yüzde 92'den fazlası da Başbakan Erdoğan'ın otoriter tavrının protesto olarak atılmasında etkili olduğunu belirtmiş. Yani bu tavrı böyle bir anketi ya söylemiyorlar başbakanı ya da umurunda bile değil. Çünkü Anketleri oldukça seven bir başbakanımız evet, var aynı zamanda. Daha da otoriter bir tavır sergiliyor. Evet. Altı konuşma birden yapıyor aynı gün içinde ve hepsinde sabrımızı taşırma gelmeyeyim oraya tavrı içinde. Benden daha çevrecis de yok. Ümünüzü sıkarım. Ümünüzü sıkarım. Gez ne lobisi, faiz lobisi. Bu arada içki lobisinin durumunu <gülüyor> yarın göreceğiz. Evet ama içki şu... yasasında karar anı geldi diye bir haber var. Yani Cumhurbaşkanı Abdullah gün inceleme süresi de e, bugün sona eriyormuş süre olarak. Yani ya geri gönderecek ya da onaylayacak ve ondan sonra sabah kadar içki satımı. Her neyse ben şimdi şeyi bitirirsek yazıyı. Evet. Bu aşamada artık gezi parkı ve çevresinde yapılmak istenen yeni betonlaşma hamlesine karşı oluşan direniş, Türkiye'nin son 10 küsur yıllık hat safhada kalkınmacı neoliberal talan ekonomisi karşısında gerçekleştirilmiş en büyük eylem olarak sembolleşmiş durumda. Kentlerin dokuları ile oynayan, doğaya, tarihe geri dönülmez tahribat veren Tüm Türkiye'yi dev bir şantiyeye dönüştüren tek adam keyfiliğindeki projelerinin gezi parkıyla sınırlı olmadığını da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bir gece operasyonuyla mecliste çevresel etki değerlendirmeden arındırılan Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havalimanı, nükleer santraller gibi dev projelerin yanında Emek Sineması, İnönü Stadı, Hayrettin İskelesi, Atatürk Kültür Merkezi. ...tarlabaşı, yani dokuz şeyi birden saydık... ...irili ufaklık projeyi... ...devlet tarafından korunması gerekirken... ...sermaye peşkeş çekilmeye hazırlanan... ...doğal varlıkları, sit alanlarını da unutmamak lazım. Onlar da sayısız. Tüm bunların temelinde ortak bir kabulle... ...herhangi bir sebeple ekosistem içinde önemli bir doğal varlık olarak... ...müştereken, ortak <gülüyor> olarak korunması gereken alanların... ...devlet eliyle özel mülk haline getirilmesi, yukarıda bahsettiğim aynı keyfiyetin uzantısı olarak karşımıza çıkıyor demiş. Türkiye, doğal varlıkları talan ederek inşaat ve betonlaşma üzerine kurulu yeni bir kalkınmacı ekonomik modele kilitlenmiş durumda. Bu modelin tercihindeki bilinçliğin yanı sıra cari açık sanayinin üretim yapısından kaynaklanan sorunlar, ihracat, ithalat dengesi ya da küresel krizin etkileri gibi pek çok nedeni de var. Bir de ÇED'den muaf tutulan hukuku içe sayan bu çok önemli bir nokta. Çünkü yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen başbakan altı ayrı konuşmasında da bir gün içinde yaptı. Gene de yapı, yapmakta kararlı olduğunu söylüyor topçu Kışlası'nın. Evet. Hukuka aykırı. Ve e, Çılgın projecilik ısrarı eklenince denetimden, şeffaflıktan, müzakereden uzak tek adam iktidarının çılgın projecilik ısrarı eklenince makulü konuşmak zorlanıyor. <gülüyor> Demokrasilerde demiş Cengiz, bu derece güç temerküzü, bu kadar denetimsizlik ve hukuksuzluk en iyi yönetimler, en iyi niyetli yönetimler iktidarında olsa bile... Tehlikelidir demiş ve bir çevre direniş atlası oluşturulmuş. Politik ekoloji çalışma grubu tarafından Türkiye'deki tüm çevre ihtilafları bir araya getirilip 88 çevre sorunu mevcutmuş. Gezi parkı direnişi yalnız değil diyor. Türkiye'de daha pek çok çevre ve doğa sorunu olduğunu göstermesi açısından da çok iyi bu çevre direniş atlası ve temelinde bir ekoloji mücadelesi olarak başladı gezi parkı bostan da genişliyor orada harika bir bostan var ekildi dikimler yapıldı Güzel. evet evet Bostan'a her gün ziyarete gidiyoruz Güzel. ve şey de var Flama, bayrak, slogan heyecanı bittikten sonra yine bir doğa, doğa koruma hareketi olarak devam etmek devam etmesini isteyenler azımsanmayacak sayıda evet. diyor aralarında bin, bizleri de sayabilirler. Türkiye'de çevre direnişi için bu bir milat olarak kabul edilebilir. Kesinlikle evet. Gezi Parkı direnişinin bu yüzünü hiç önemsemeyip orada beğenmediğimiz siyasi gruplar da var diye burun kıvıranlardansanız diye bitirmiş medalyonun bir de bu yüzüne bakmanızı tavsiye ederim demiş. Oradaki Bostanada bir günaydın Evet diye. İstanbul'daki durum bu. Yani ama Pelin Cengiz'in e, bu yazısını yazmasına sebebi, sebep veren ya daha doğrusu e, yazdıran asıl aktörler kim dediğiniz zaman sadece İstanbul'da yoktu bu isimler. İzmir'de, Adana'da, Antalya'da Ankara'da vardı. Ankara'da ben Melis'i buldum. Bu hafta sonu gerçekleştirdim ziyarette. Yani bu e, Pelin Cengiz'in de bahsettiği o içi boşalan siyasetin yerine gelen yeni siyasetin aslında bir şekilde e, seslendiricisiydi Melis. İstiyorsanız ona bir kulak verelim ve nasılmış ondan diyelim. Ankara. 8 gün ilk günler zaten çok heyecanlı geçti benim için ve hani bu kadar kalabalık ben beklemiyordum gerçekten Türk milletinden ve yani ben yani burada katıldım. Buranın bu, bu kadar kalabalık olacağını şey yapmamıştım. Hani hiç tahmin et, etmiyordum. Ve şu an yani ilk günler gerçekten çok güzeldi. Halk meydanlardaydı. halk özgürlüğünü, eşitliğini istediği şeyi biliyordu halk. Yani e, eski günlerdeki gibi diğer mitikler gibi değil. Bu, bu, bu sefer gerçekten halkta bir şey var. Hani istediğini elde etme çabası var yani şu anda. Ya yani inşallah böyle devam ederdi. Düşünüyorum çünkü halk istediğini almadan evlerine gideceklerini hiç tahmin bile etmiyorum evet. yani. Şey nasıl peki? Annenin babanın tavrın nasıl? Sana gitme diyorlar mı mesela? Ya şey ben gözaltına alınanlardanım. <gülüyor> ya şu an bile evde hani diyorlar hani sen artık gitme, sen göreceğini gördün, geçireceğini getirdin falan diyorlar ama hani şu anda ya içimizde bir umut var. Hani diyorum ki ben evde diyorum oturursam diyorum hani kaybedecek. Kaybedecek diyorum. Sanki diyorum bir şeylerim var gibi hissediyorum. Onun için yani şu an burada olmak gerçekten çok güzel bir şey. Gözaltına alın dedi. E, evet. Nasıldı? Gözaltına alındı. Çok kötüdü. Biz AVM'nin içinde olanlardır. <gülüyor> o panikle korkuyla AVM'nin içine girenler ve de kuvvet o kadar çok sert müdahale ya de hani küfürlerle bizi tehditlerle zaten şey yapmaya çalışıyorlar ve polis bizi aldığında şey hani bize gözdağı vermeye çalışıyorlardı hani tekrar bunlar meydanlara inmesinler şeyindelerdi ama şu an bence gelip görsünler çünkü diyorlardı ilk, ilk, ilk, ilk gün belki gitmeyiz ama ikinci gün mutlaka buradayız ben de ilk gün o biraz korku falan vardı ama şu an yine buradayım çünkü halk biliyor halk burada halk bizimle yani bu kaçmaz ya bence herkes buraya gelmeli yani herkes burada olmalı diyorum gerçekten bu heyecanı bu coşkuyu görmeliler ve yaşamalılar her şeyiyle tatmalılar burayı evet lise öğrencisi Melis Ankara'dan Evet. yani devam ederseniz anladığınız dilden konuşuruz diyen başbakana cevabı da orada bu sözlerin içinde biz buradayız Devam bu ediyoruz. dili konuşuyoruz evet. diyor <gülüyor> çok hoştu bu çocuk meselesi yeşil meselesi çocuk meselesi derken aldığımız bir mesajı da paylaşalım sizinle ee, naif bir tepkimi bilemedim ama bizler açısından da durum böyle demiş akın alça dinleyicimiz paylaşmak istedim diyor ve ...şunu soruyor... ...bu insanların yeşilini onlara teslim etmek... ...neden teslim olmak anlamına geliyor... ...diyor Akın Nalç'a... ...şu anda o alanda bulunan çocuklarımızın sahip olduğu... ...küçücük bir yeşil alanın... ...öyle kalması isteği... ...neden pahalıya mal olacak bir inatla onlara teslim edilmiyor... ...bu alanda yapılacak inşaat çalışmaları için... ...kime söz verildi ki dönülemiyor... Neden kimselere sor, sorulmadan alınmış bu ve benzeri kararlar sizin için bu kadar hayati oldu? Neden çocuklarımız çapulcu diye aşağılanıyor? Oradaki genç insanların anneleri babaları niye tedirgin ediliyor? Yüzde elli diye düşündüğün sana güvenmiş insanların çocukları da olamaz mı onlar? Zor tutuyorum dediğin o insanların vicdanları ve muhakeme yetenekleri olmadığını mı söylüyorsun? Onların adına karar veriyor olmak... İlle senin demokrasiyi nasıl yorumladığını anlamıyorlar mı sanıyorsun? Olmakla. Özür dilerim yanlış okudum. Onlar bir daha okuyayım. O cümleyi onlar adına karar veriyor olmakla senin demokrasiyi nasıl yorumladığını anlamıyorlar mı sanıyorsun? Onların kendi iradeleri ve hiçbir güdüm altında kalmadan bizlere verdikleri demokrasi dersinden niye bizler gibi gurur duymuyorsun? Bu ana kadar eski alışkanlıklarımızla senin ağzından çıkacak söze kulak kesildik ve bizler de bir ders daha aldık. Orada bulunan çocuklarımız günlerce olumlu bir işaret için beklediler. Girilen, belirsiz süreçte bir baba olarak kaygılarım onları yemek yedirmek üzerinden tartışan bir grupla karşı karşıya bırakılacakları. Bir baba olarak sesleniyorum, bir çiçek gibi büyüttüğümüz çocuklarımızı kimselere yedirmeyiz. Akın Nalça. Bizimle paylaşıyor. Naif bir tepkimi bilemedim demiş. Tabii ki naif bir tepki ama zaten naif olmak kötü bir şey değil. Doğal kendi ortak değerlerimizi paylaşmaktan daha naif ve daha güzel ne olabilir ki? Evet değil. yani bu, Türkiye'de yaşayan bir babanın aslında dile getirdiği bir e, şeydi bu. Bir de Türkiye dışından gelen insanlar var. Örneğin ajan diye suçlanan ve 4 Haziran'da Beşiktaş'ta gözaltına alınan Galatasaray Üniversitesi'nin Erasmus öğrencisi Loren Klein. Loren Klein savcılıkta ifadesi alınmış ve Klein nefes almak için yere oturdum. Polis sırtımı vurup düşürdü. Bir iki polis daha gelip tekme atmaya başladı. Sonra copladılar şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Yani, evet yani. Klein'in açıklaması, daha doğrusu başına gelenler çok fazla insanın başına gelmişti. Özellikle Ankara'da polisin şiddetli müdahalesi oldukça yoğun yaşanmıştı. Bu Loren Klein yalnız eğitim lobisinden olabilir mi? Olabilir. Bir de müzik lobisinden gelen İranlı bir ajan vardı değil mi? Evet, rapçi. İranlı bir rapçi vardı. Onlara da zamanla değinebiliriz. Evet. Şimdi çıkıyoruz artık, çıkarken de... E... Bugün Buffalo Springfield'dan Çaldığımız parçadan Esinlenmiş yeni yapılmış Bir parçayı da bir kez daha Dinletme dinleme ve dinletme Fırsatı bulabiliriz Something in the air Hepinize günaydın Görüşmek üzere Anonymous Müzik Müzik What it is ain't exactly clear There's a man with cheap gas over there Spraying kids in taxing square It's time we stop Hey, what's that sound? Everybody look, what's going down? Stop, hey, what's that sound? Everybody look, it's going down Gas, mask tears in the streets. Everybody come and tax him, save them trees. You can stop the metro, stop the buses, but you can't stop us. Because we rising up, it's Arab Spring, Turkish summer. People in the streets saying fuck Big Brother. Media blackout, power not out. You can burn the tents, but you can't put the light out. Stop the Facebook, Twitter account. 50,000 strong, still growing, no doubt. Storm troopers at the base of the statue. Blood on the streets, who's we? It's that dude, we alive. Bring the future. Fight for us. Turk for evolution. There's something happening here, what it is ain't exactly clear, there's a man with sick gas over there, spraying kids in Taxim Square it's time we stop hey what's that sound everybody look what's going down stop hey what's that sound everybody look it's going down all's for fascists gas more gases people organize and we move more fastest occupy gizzy people so free for not anti shine so brightly cover your face from the tear gas cover your ass 'cause the past got to come back Bus drivers block in the streets, block the police. You can stop the 3G, can't stop the beats, can't stop the free. Let the camera roll. War in the palace, peace in the streets Chemical spray, pepper in the sneeze It's veil or no veil, it's gas in the eyes People are people on the streets, some die Blood on the face like the mask of the spider Rubber bullet to the head, fire, no lighter Cameras and martyrs, who's the freedom fighter? Taxi swallowed by the crowd in the fire Signs in the spray, pink lines of the cops Breathing the gas with the mask, but the gas don't stop There's something happening here What it is ain't exactly clear There's a man with tear gas over there Spraying kids in Taksim Square It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look, what's going down? Stop, hey, what's that sound? Everybody look, it's going down What a field day for the heat 50,000 people in the street Singing songs and carrying signs Mostly saying hooray for our side It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look, it's going down Stop, hey, what's that sound? Everybody look, it's stumbled now